1578 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in çok günah işlemiş olan birisine istifar duasını öğretmeleri, bir kişi H.Z., peygambere gelerek, günahlarımın çokluğundan dolayı vay başıma geleceklere, işlediğim günahların çokluğundan vay başıma geleceklere, dedi ve bu sözlerini iki üç kere tekrarladı, Hz. Peygamber de ona şöyle dediler, şu kelimeleri söyle, Elâhümme ve e'rfeyu min zunubi ve rahmetü elca indi min ameli ey Allahım senin bağışlaman benim günahlarımdan daha geniştir aynı şekilde rahmetin kendi amelimden daha ümit vericidir adam bu sözleri tekrarladı Hazreti Peygamber bir kere daha söyle buyurdular adam bir defa daha söyledi Hazreti Peygamber 3. kez olarak bir kere daha söyle dediler Adamın bu sözleri tekrarlaması üzerine de kalk Allah Teala günahlarını bağışlamıştır buyurdular.